Dönünceye kadar ibadet, zarar etmeyeceksin. Hangi günahı işlersen işle, en zevkli günahları işle, sabahleyi kalkamazsın yatağında, kımıldayamazsın. Gece ibadeten sabahlı dinç kalkar, hem göğünü rafahlamış, herahlamış saatte kavuşmuş, hem vücut sıhhata erişmiştir.